Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Kıymetli kardeşlerim, Abdus Samet Hoca'nın dediği gibi gerçekten su gibi geçiyor zaman. İki aylık bir zamanın arkasından bizleri tekrardan buluşturduğu için Rabbimize sonsuz hamdler olsun diye. Geçen zamanı da, şu anı da, geleceği de inşallah bizler hakkında hayırlara vesile kılsın. Hayır yollarında bizleri istihdam eylesin. Ve hayrın arkasında bizleri yürüterek inşallah canlarımızı, ruhlarımızı ona teslim etmeyi bizlere nasip eylesin. Şer ne varsa hepsini hayatımızdan söküp atmayı, hayrın şu kadarı yeter deyip, onunla yetinmeyi değil daha öteyi arzulamayı bizlere nasip eylesin sıcak bir süreçten geçiyoruz memleket olarak da çok ciddi tartışmalara konuşmalara şahit oluyorsunuz bazı şeylerin derinlemesine bizi sarstığı zamanlarda itidal çizgisini korumak da çok kolay olmuyor kamplaşma bir memlekette olunca sen A'sın, ben B'yim. C'si yok bu işin mantığı anında gelişiyor. Bu sefer A, B'yi halt etmek için ne var ne yok delil adına onları kullanmaya çalışıyor. Söylenen sözler eğer A tarafından söyleniyorsa hep B'yi alt etmek için, B tarafından söyleniyorsa hep A'yı alt etmek için kullanılıyor. Bir bakıyorsunuz ki normalde konuşulmaması gereken, söylenmemesi gereken meseleler de konuşulma ve söylenme noktasında insanların dillerine dolanıyor. Çok farklı şeyler konuşuluyor. Şahit olmuşsunuzdur mesela bir rüya meselesi. Acayip tartışıldı bu memlekette. Olması gereken gibi değil. Şimdi A, B ile savaştığı için sen A'nın penceresinden bakarken başka bir şey söylüyorsun de kendi penceresinden bakarken başka bir şey söylüyor kimsenin aklına Allah'ın kitabında bunun yeri neresi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında bunun yeri neresi diye bir şey söylemiyor eski dosyalar karıştırılıyor o zarar eden esnafın eskiye ait defterleri karıştırması gibi şimdi ne bulsak da karşı tarafı mahkum esek gibi bir anlayışla hareket ediliyor üç sene önce beş sene önce on sene önce konuşulan meseleler ısıtılarak gündeme getiriliyor ve hiç alakadar olmayan alakası olmayan meseleler farklı bir biçimde insanların dillerinde dolanıyor dillerinde farklı şekillerde yorumlara konu oluyor ben hep bu süreç içerisinde de bir kez daha şuna hamd ettim Demek ki siyeri bilmenin aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatını bilmenin ve bu hayatla canlı bir bağ kurmanın insana rüzgar ne kadar şiddetli eserse essin itidalli çizgide kalma ve itidalli çizgiyi koruma adına bir bilinç veriyor. Bir kez daha ben bunu şu memlekette şu süreç içerisinde fark ettim. Gerçekten biz eğer Aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatıyla onun aleme bıraktığı o derin izlerle mesajlarla çok iç içe çok böyle biraz önce okunan ayet gibi Efendimiz'i her an içimizde hissedebiliyormuş canlılığında hareket edersek bu manada o çizgiyi koruma noktasında elbette ki beşeriz yanlış yapabiliriz kayabiliriz sürçebiliriz ama Rabbimizin arzuladığı istediği o duruşu sergileme imkanı elde edebiliriz. Bir kez daha Allah'ım dedim sen bizi sözlerin en güzeli olan senin sözün Kelamullah'tan yolların en güzeli olan da aleyhissalatü vesselam Efendimizin yolundan ayırma. Bu manada çok çok dua etmemiz lazım, teyakkus halinde olmamız lazım. Bilinç ışıklarını yakmamız lazım. Şuur adına kendimizi her zaman yenilememiz lazım. Her an Allah'ın kitabıyla ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetiyle canlı bir bağ kurup onun bir muhasebe aynası olduğunu unutmamamız lazım. Her an attığımız adımı o ayna çerçevesinde yeniden gözden geçirmememiz lazım. Hassasiyetlerimizle, duygularımızla o anki şiddetli olan tartışmalarla şunlarla bunlarla değil hissiyatı bir tarafa bırakarak biraz daha akli biraz daha naslara uygun biraz daha ahlaki esasları koruyarak bazı şeyleri tartışmamız lazım eğer böyle yapmazsak kızgınlık gider ortam durulur işler biraz daha sükunete erirse Allah korusun pişman olabiliriz o hır o anki söylediğimiz şeyler aklımıza gelince yüzümüz kızarabilir. Yanlış yapmışız deriz. Ahvah ederiz. Hepsi bir tarafa hukukullah'a ve hukukul ibada. Hem Allah'ın hukukuna hem de Allah'ın kullarının hukukuna tecavüz etmiş olabiliriz. Hakları ihlal ederek Allah'ın huzuruna gelmenin de sıkıntısını, zorluğunu çeker orada hesabın altında ezilebiliriz Allah hepimizi bu manada muhafaza etsin inşallah şimdi aziz kardeşlerim şimdiye kadar yaklaşık 14-15 dersler yapılmış herhalde öyle hızlı gidenler var mı bilmiyorum belki 16'yı falan da zorlamış olanlar var arkadaşlar bugün sizlere dağıtacaklar siz herhalde bana çok sağlam dua etmediğiniz için ben tamamını size bugün Takdim edemedim ne yazık ki 22. derse kadarki kısım inşallah bugün sizlere tek takdim edilecek Bunun arkasından bir 10 derslik müfredatımız daha var Çalıştığımı bilin gayret ettiğimi bilin İhsan Hoca'nın çok güzel sözü var Buradan da ona da selam olsun İhsan Süreyya Sırmaya Müslümanların tarihi diye bir çalışması var ben de her gördüğümde soruyorum hocam diyorum nasıl gidiyor Müslümanların tarihi diyor ki Müslümanlar bırakmıyor ki tarihlerini yazalım. Biz de biraz o haldeyiz Müslümanlar biraz bıraksa biraz daha hızlı gidecek ama ne yapalım bu da işin tabiatı. Onun için ancak bu kadarı yetişebildi elimden geldiğince ben size yetiştirmeye çalışacağım oldu ki yetişmezse ham olan halini vereceğim size notların. Siz o notlar çerçevesinden inşallah kalan 10 ders mi olur artık 5 mi olur 8 mi olur bilmiyorum onları tamamlayacaksınız. Şimdiye kadar ki bu 16 derslik şu anda elinizde olan müfredatta usul ağırlıklıydı ama çok ciddi bir bilinç de vardı. Özellikle ilk derslerde bana gelen şeyleri okumuştum size siz de burada şahit oldunuz ona biraz zorlamıştı bir iki ders önceleri hocam böyle gidecekse ocağımız batacak demişlerdi ama sonra tabi ısındılar arkadaşlar biraz daha farklı şeyler oldu elhamdülillah o ilk 16 dersteki usul meselesi birkaç teknik meselenin dışında siyer coğrafyasını tanıma noktasında bir bölüm başladı ki çok mühim bir bölümde o çünkü hem Kur'an'ın hem de sünnetin neşet ettiği o coğrafyanın halini ahvalini kültürel yapısını sosyal yapısını dini yapısını orada konuşulanları orada yapılanları oradaki örfü ana neyi oradaki bizzati insanların bazı meselelere getirdiği yaklaşımları akrabalık meselesi bunun gibi daha nice meseleler bunların bilinmesi hem Allah'ın kitabındaki bazı ayetlerin çünkü o nüzül coğrafyasıyla doğrudan alakadar olan şeyler var hem de Efendimizin mevcut olan bir zeminde İslami daveti yayarken bunu muhataplara ulaştırırken karşılaştığı meselelere getirdiği yorumlar attığı adımlar fiili örneklikler sözlü müdahaleler bunların daha sağlam bir biçimde zihnimizde oturtmasını sağlayacaktı. En başta söyledik zaten bizim bugün bu dönemde yapacağımız bu siyer dersleri bir tarihi malumat vermeyecek. Bizim bildiğimiz sıradan Efendimiz aleyhissalatü vesselamın doğumuyla başlayıp vefatıyla bitecek olan mevcut siyer kitapları gibi bir siyer kitabı olmayacak. Burada biz biraz daha işin nasıllığını öğreneceğiz usul dediğimiz ve ihmal edilen o alanı bu dersler vesilesiyle öğreneceğiz. Allah'ın izniyle buradan elde ettiğimiz bakış açısıyla da artık hangi siyer kitabı gelirse gelsin karşımıza bu çerçeveden meseleyi değerlendirerek inşallah istifademizi bir ise ona bir ise yüze çıkarmanın gayretini vereceğiz. Onun için bu derslerin halka şeklinde yapılmasının bir de böyle bir hikmeti böyle bir güzelliği var. Müzakere ortamında tartışarak konuşarak birbirinizle bazı şeyleri getirir götürerek hatta eleştirel bazı yaklaşımlarınızı ileri sürerek bir şekilde daha güzel fikirlerin daha güzel çıkarımların daha güzel derslerin oluşmasını sağlayacaksınız. O 16 derste biz bunu yaptık bundan sonraki süreçte de Aynı kaliteyi düşürmeden o çizgiyi koruyarak sonuna kadar götürmeyi arzuluyoruz. İnşallah bu alacağınız 6 derste de göreceksiniz. O sistem olduğu gibi muhafaza edildi. Hele son derslere doğru bu sene bizim Samet Medresesinde de yapmaya çalıştığımız Peygamber aleyhissalatü vesselamın görevleri ve yetkileri meselesinde onun bir tebliğ görevi, talim görevi, tebyin görevi, teskiye görevi, davet görevi bunların bugünün dünyasına bakan yönleri o medresede anlatılan derslerin daha daha içeriği zengin ve kaynaklarına yerli yerine oturtularak sunumu özellikle bizim peygamber aleyhissalat ve selamla kuracağımız hukukun, kurmamız gereken ilişkinin ve şu anda Efendimizin hayatımızda olması gereken konumun tespiti açısından çok önemli şeyler söyleyecek. İnşallah tamamlamak muvaffak olur ve hep beraber istifade edebiliriz. Şimdi ben yine isterseniz bir değerlendirme sayın, isterseniz var olan meselenin üzerine başka bir bakış açısı kazandırma sayın. Şöyle bir şeyi sizlere emanet etmek istiyorum. Hani şimdilerde çok kullanılıyor o ifade farkındalılık bilinci diye bir şey söylüyorlar. Yani bazı şeyleri insanların fark edebilmesi için farkında olabilmesi için ki biz buna birbirimize emri bil maruf nehyanil münker çerçevesinde zaten yapıyoruz. Bu elimizdeki mevcut siyer malzemesinin siyer literatürünün bize kazandırmış olduklarını ve kazandırabileceklerini 10 madde halinde sizlere takdim etmek istiyorum. Dersler bize ne öğretti? Ne öğretti sorusu bir yönüyle bundan sonra ne öğreteceği de öğreteceğini de lazarlarımıza verecek. 10 madde halinde sizlere bunları takdim etmek istiyorum. Birincisi Siyer'in tarihi bir malumat olmasının ötesinde bugünümüzü inşa, yarınımızı ihya Etmi, etmenin yollarını içerdiğini öğretti siyerin tarihi bir malumat olmasının ötesinde bugünümüzü inşa yarınımızı ihya etmenin yollarını içerdiğini öğretti yani biz artık derslerde fark ettiniz demek ki bugün halimizi bir kez şey, bir şekilde yeniden Şahlandırmak için yeniden iman adına farklı bir hale getirmek için bir gayret ortaya koyma imkanını elde edebiliyoruz yerden. Böyle olunca biz artık miladi 6. asırda olmuş bitmiş hadiseleri okumuyoruz aslında. Ne okuyoruz peki? Bugün okuyoruz. Şimdi göreceksiniz mesela özellikle burada örnek de vereyim. 21. derste. Dersinizin başlığı siyer coğrafyasının dini yapısı. Burada özellikle beş tane sınıftan bahsedecek işte müşrikler, hanifler, sabiler, Yahudiler ve Hıristiyanlar. Müşrikleri anlatacak bu sayfalar içerisinde. Siz ara ara Mekke'yi mi okuyorum yoksa ben İstanbul'u um mu okuyorum diye götürüp getireceksiniz zihninizde. Ondan sonraki ders 22. ders. Kur'an'ın ve Efendimiz Ali Sirat ve Selam'ın beyanları çerçevesinde şirk ile mücadele meselesini okuyacaksınız. Yani bir siyer dersinde böyle bir konu olmalı mı diye işin yüzeysel bir bakımına geldiğiniz zaman belki olmayabilir noktasına getirebilir zihinlerimiz bizi. Ama temelini tam anlamıyla o anladığımız zaman Buranın bize vermek istediği mesajı algıladığımızda asıl konuşulmaması gereken meselenin bu olduğunu anlayacaksınız. Neden? Çünkü biz bir ortamda yaşıyoruz şu anda. Neye şirk diyeceğiz? Şirk deyince neleri anlayacağız? Efendimizin şirkle mücadelesinin bugüne güncellemesi ne demek? Put deyince akıllarımıza neler gelecek? Bugünün dünyasında Lat, Uzza, Menat, Hubal nereye oturacak? Biz bunları nasıl algılayacağız, nasıl yorumlayacağız? Bu noktada bize bir bakış açısı kazandıracak bunlar. İşte bundan dolayı diyoruz siyerin tarihi bir malumat olmasının ötesinde bugünümüzü inşa, yarınımızı ihya etmenin yollarını içerdiğini öğretti. İnşallah öğretmeye de devam edecek. İkincisi siyerin sahibi ile gerçek bir sevgi düzlemi kurmanın imkanlarını ve bunun zorunluluğunu öğretti bir daha tekrar edeyim yazanlar için siyerin sahibi ile gerçek bir sevgi düzlemi kurmanın imkanlarını ve bunun zorunluluğunu öğretti unutmamamız gereken ve ara ara hatırlamamız gereken bir hakikat muhabbet marifet ilişkisidir nedir o? İnsan ne kadar tanırsa o kadar sever. Tanıyan sever ne kadar tanırsa o kadar da sever. Ashab-ı kiramı ashab-ı kiram yapan da buydu zaten. Evet Efendimizle aynı ortamda yaşıyordular ama aynı ortamda yaşayan başka çağdaşları da vardı. Tanıyan adam tanıdıkça seviyordu. Tanımayan ama bilen adam gelip Efendimiz'e diyordu ki senin yüzünden daha çirkin bir yüz ben bu dünyada tanımıyorum bunu diyen bir Ebu Cehil var miladi 6. asırda Efendimizin mübarek yüzüne bakan ya Allah bakıp bakıp doyamıyorum diyen bir Ebubekir Bekir var işte Ebu Cehil çizgisi sadece bilme çizgisi Ebubekir Bekir çizgisi tanıma çizgisi tanıma çizgisinin insanı kazandır insanı vardıracağı ve insanı kazandıracağı ufuk bu dolayısıyla bugünün dünyasında Peygamber aleyhissalatü vesselamla bu manada bir bağ kuramamaya kuramamanın altında yatan en önemli faktör budur. Tanımıyoruz ki sevelim, biliyoruz elhamdülillah ama tanımak başka bir şey. İşte bu dersler biraz bize tanıma noktasında bir açılım inşallah kazandırttı, kazandırtmaya da devam edecek. Üçüncüsü siyerin sahibine karşı duyulan, Muhabbetin imanın en güçlü azığı olduğunu öğretti. Siyerin sahibine karşı duyulan muhabbetin imanın en güçlü azığı olduğunu öğretti. İmanın azığıdır peygamber sevgisi böyle anlayalım. Sakın sadece bunu bir vefa olarak anlamayın. Sadece biz sevgi meselesini konuştuğumuz zaman Efendimiz'e olan bir vefadan dolayı konuşmuyoruz. Bu Allah'ın bizlere yüklediği bir yükümlülük bir farziyet bunun tam anlamıyla yerine getirilmesi imanımıza azık olacak. Ve ilk günden son güne kadar aynı anın aynı ortamın heyecanını yakalayacaksınız. Eğer öyle bir heyecan olmasaydı sahabedeki o çizgiyi o ilk günden başlayıp son güne kadar devam edebilir miydi? Zihnimde yeni o bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Kırklar elinde Nesibe annemizi anlatırken orada söyledim. Efendimiz Aleyhisselatu vesselam'ı bir sene görmüyor. Nesibe annemiz Musab'ın ya da Esat İbni Zürare'nin vesilesiyle iman şerbetini içiyor. Gelip Akabe'de Efendimiz'e biat eden iki kadından birisidir o. Biri Esma bint Amr biri de o. Biat ediyor, Efendimiz'le konuşmaları var, yola revan oluyor, yolda Musab'la konuşmaları var. Musab'a diyor ki senin dediğinin çok ötesinde peygamber aleyhissalatü vesselam görüp de hayal kırıklığına uğramamış, görüp de hayranlığı artmış o ayrı orada yaptığı bir dua var. O duası da şu Allah'ım diyor kalbimde var olan peygamber sevgisini daha da ziyadeleştir. Var bir sevgi. Ama o sevginin ziyadeleşmesini orada istiyor. Neden? Çünkü insan ilk anda ilk duyduğu bir şey mesela, ilk gördüğü bir insan o ilkin farklı bir heyecanı var. Ama zaman biraz uzadıkça yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş heyecan azalmaya başlıyor. Mesela bizim ilk dönemlerde duyduğumuz bazı hakikatlere karşı Tutumumuzla şimdiki tutumumuz aynı mı? Bunun muhasebesini çok rahat bir biçimde yapabilirsiniz. Orada o heyecan zamanla orantılı bir biçimde fazlalaşacağını azalıyor ya o azalmanın nedenini aslında tespit etmiş biri olarak Nesib Anamız bu duayı yapıyor. Allah'ım kalbimde var olan peygamber sevgisini daha da ziyadeleştir demesi Sevgide istikamet ve istikrar duasıdır. İstikamet ve istikrar duası. Nasıl olur peki bu? Bir insan böyle olursa 10 yaşında, 20 yaşında ilk gün nasıl namaza başlamışsa aynı heyecan halen vardır. İlk gün nasıl peygamberine karşı bir tutumu varsa 80 yaşında halen vardır İlk gün rahlenin başına oturup Allah'ın kelamıyla nasıl bir münasebet kuruyorsa düşünün mesela 50 yıl 60 yıl Kur'an'dan habersiz yaşamış bir insan sonra Allah hidayet nurunu veriyor o Kur'an'ın önüne oturduğu heyecanı düşünün ve o heyecanın hayatının sonuna kadar devam ettiğini düşünün o heyecanın hayatın sonuna kadar devam etmesinin altında yatacak en önemli etken peygamber sevgisidir. O sevgi derinleştikçe o heyecan kaybolmuyor. Ben anlamakta zorlanıyordum bazen. İnanın şunu fark edince biraz daha zihnimde taşlar yerine oturdu. 93 yaşında arkamızda bir dağ olan Ebu Eyyub El Ensari'yi buraya getiren aşk heyecan 93 yaşında olmasına rağmen 18 yaşındaki bir delikanlı gibi halen o heyecanı ilk günkü tazeliğinde koruması bu işte ya da başka bir sahabi efendimizin sonuna kadar o heyecanın korunması bu azığa bağlı neden Allah peygamber sevgisini imani bir sorumluluk olarak bize takdim ediyor bu zorunluluğun altında da yatan hikmet işte budur Bundan dolayı diyoruz ki Siyer'in sahibi ile gerçek bir sevgi düzlemi kurmanın imkanlarını ve bunun zorunluluğunu öğretti. Dördüncüsü Siyer'in ilk günden bu tarafa nasıl Müslümanların ilgisini çektiğini ve bu alanda nasıl ciddi emekler verildiğini öğretti. Bu derslerimiz bunu öğretti. Her derste 30-35 tane kaynak ve dipnotların kullanılması, bu işin ne kadar zengin içerikte olduğunu muhakkak fark etmiş olmanız gerekir. Gerçekten de böyledir. Sahabeden itibaren nesillerin birbirleri arkasına gelirken bile en önemli ilgi alanlarının Hz. Peygamber'e ait bilgileri toplama, cem etme, bunları takdim etme, bir araya getirme, Bunları sunma noktasına gayret olduğunu görünce buradaki o maddeyi daha iyi anlamış oluyoruz. Bu manada İslam ilim tarihinin çok ciddi bir gayreti var ve bu gayret inanılmaz bir kütüphanenin, inanılmaz bir müktesebatın elimizde oluş oluşmasına da seviyet veriyor. Halen şu ana kadar bakın biz Müslümanlar olarak Efendimiz hakkında yazılmış, İlk dönem kaynaklardan büyük bir kısmına ulaşamamış olmamız da bu meselenin ne kadar büyük olduğunu zaten bize gösteriyor. İster bunu ensap kitapları çerçevesinde değerlendirin, ister bunu direkt siyer ve tarih kaynakları çerçevesinde değerlendirin, ister bunu fıkıh ve hadis külliyatı içerisine değerlendirin, bu manada inanılmaz bir bilgi var elimizde. Hal böyle olunca da Efendimiz'in hayatının ne demek olduğunu daha iyi fark etmiş oluyoruz. Hemen Siyer'in ilk günden bu tarafa nasıl Müslümanların ilgisini çektiğini ve bu alanda nasıl ciddi emekler verildiğini öğretti. Beşincisi Siyer'in sadece savaşlardan ibaret olmadığını Kamil bir hayatı anlatan sermaye olduğunu öğretti. Siyerin sadece savaşlardan ibaret olmadığını, kamil bir hayatı anlatan sermaye olduğunu öğretti. Bunu da fark etmiş olmanız lazım. Mevcut siyer kitaplarıyla burada size verilen bilinç arasındaki en temel farkı da bu vesileyle fark etmiş olmanız lazım. Evet biz ille de birileri bu meselede farklı bir şekilde işi yorumlasın diye meseleyi yumuşatma gibi bir çabamız olmamalı. O rahmet peygamberidir ve o kılıç peygamberidir. Bu peygamberimizin sözüdür. Ben hem rahmet peygamberiyim hem kılıç peygamberiyim. Peki rahmetle kılıç yan yana gelince nasıl örtüşür? Yani burada bir algı meselesinde Sıkıntı olmaz mı? Yok. Neden olmaz? Birincisi o kılıcı eline zaten rahmeti tesis etmek için aldı. İkincisi onun elinde kılıç vardı ama kılıcın üzerinde beşerin kanı yoktu. Üçüncüsü o kılıçla hiçbir zaman zulüm adına bir şey yapmadı. Yok etmek kesmek için değil diriltmek için o kılıcı kullandı. Dördüncüsü o kılıcı her daim Müslümanların mesajını ulaştırırken İslamla insan arasına giren engelleri def etmek için kullandı ve uzatın gitsin. Böyle olduğu için Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin 28 yıl, şey 23 yıl boyunca kendisinin bizzat katıldığı ki biz onlara gazve diyoruz. Kendisinin katılmayıp sahabeyi gönderdiği seferlere ki onlara seri ediyoruz. Hepsinin toplamında ölen Müslüman sayısı öldürülen düşman sayısının toplamı son ficar savaşındakinin aşağısındadır. Bir savaş ficarın sonunu dikkate alın bir de 23 yıl ki 13 yıl zaten savaş yoktu 10 yıllık süreçi dikkate alın. Bu kıyası yaptığınız zaman anlayabiliyorsunuz İslam'daki cihadın ve cihadın bir bölümü olan kitalin sıcak savaşın ne maksatla ve ne ölçülerle ortaya çıkıp devam ettiğini böyle bir hakikat var bu işin bir başka boyutu ancak şimdi biliyorsunuz ara ara gündeme de getiriyoruz bunu siyer deyince aklımıza ilk gelen işte Efendimizin 13 yıllık bir Mekke hayatı var çok kısa rivayetler az sonra Medine'ye geliyor Efendimiz başlıyor seriyeler Abdullah İbni Caş serisi İslam'ın ilk ganimet aldığı seriyedir ondan sonra başlıyor arkasından gazveler Bedir, Uhud, Hendek, Hayber, Huneyn, Mekke, Fethi, Tebuk, bu sıralanıyor ve Mekke dönemi bitiyor bugün mevcut siyer kitaplarımızın büyük bir bölümü bu savaş anlatımı üzerinden gidiyor peki savaşları anlatmayalım mı ne demek anlatmayalım Öyle bir anlatalım ki didik didik ederek anlatalım. İmam Zeynel Abidi'nin o sözünü unutmadan biz peygamberin savaşlarını çocuklarımıza Kur'an'dan bir süre öğretir gibi öğretirdik hassasiyetinde anlatalım. Bedir nasıl anlattığımızı nasıl bu manada meseleyi gündeme getirdiğimizi siz de biliyorsunuz. Öyle anlatalım ama onu anlatırken asıl mesajı gölgede bırakmayalım. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir İslam toplumu teşekkül ettirdi. 13 yıllık hayatın içerisinde inanılmaz mesajlar var bu konuda. Hicret başka başlı başına bir mektep Efendimiz geliyor sufayı kuruyor suffa mektebi başlı başına bir mektep o savaşların her birini bir mektep olarak kabul edin kardeşlik kuruluyor o başlı başına bir mektep Efendimiz Yahudilerle bir mücadele başlatıyor çarşı kuruyor birbirleriyle konuşmaları var aile düzenleri var aile ilişkileri var şu var bu var şu var bu var 50.000 bin tane mesele var. Şimdi mesela biz bunları bilmeden bazen bazı meseleleri değerlendirirken çok yanlış şeyler de söyleyebiliyoruz. Meseleye tek parçadan baktığımız için tek yüzünden baktığımız için anlamakta ve meselenin bütününü kavramakta zorlanıyoruz. Ama Siyer'e böyle bir kamil insan modeli çerçevesinde baksak bir kere Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hayatı insanın beşeriyetiyle Varacağı en son nokta onun ötesi yok en son nokta o kamil misal bu zaten numune imtisal bu usvetün hasene bu. Yani ve vesselam efendimizin üstünde bir tek adım daha yok. Bütün peygamberler bizim peygamberimiz başımızın tacı onlara iman imanımızın konusu hiçbirinin arasına bir ayrım koymayız Kur'an'ın bize bir buyruğu. Kur'an'ın yine bize buyruğu ki farklı meziyetler vermiş. Biz o meziyetlerden bir meziyeti konuşuyoruz. Efendimiz aleyhissalatü vesselam o çizginin en sonudur. Ondan ötesi yok. Ondan ötesi olmaması şöyle bir şeye aslında bizi getirmeli. Bugün hayatın hangi alanında neye ihtiyacın varsa o ihtiyaç duyduğun her çizginin de en kamil misali Efendimiz'de. Öyleyse. Tüccar mısın siyasetçi misin bürokrat mısın asker misin baba mısın ana mısın muallim misin neysen artık oraya müracaat etmek durumundasın çünkü en kamil misal o derslerde bunu fark etmiş olmanız lazım ve bu konuda aslında daha çok işlerin yapılması gerektiğini de fark etmiş olmanız lazım çok şey söylenir de ben biraz hızlı geçeceğim altıncısı siyerin daha anlatılmayan üzerinde yoğunlaşılması gereken birçok alanı olduğunu öğretti siyerin daha anlatılmayan üzerinde yoğunlaşılması gereken birçok alanı olduğunu öğretti Biraz bir şeyler söyledim daha fazla bir şey söylemek istemiyorum sizi sizin derslerinizden birine havale edeyim. 11. ders buydu zaten siyeri bir kaşif gözüyle okumak bölümünde okumuş olmanız lazım. Sadece orada hızlıca bir liste verdim ben özellikle siyer alanında çalışma yapan kardeşlere bir şekilde rehberiyet adına bir ipucu olsun diye ama sadece o değil ki. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın şu ana kadar hiç dikkat edilmeyen, hiç üzerinde tefekkür edilmeyen, hiç üzerinde konuşulmayan siyerin bazı meseleleri diyelim ki işte bir hicret meselesi çok bilinen bir meseledir. O hicret meselesinin bazı sayfaları diyelim ki Efendimizin 3 yıl boyunca Şibi bir Talif'te muhasara altında kaldığı o 3 yıllık süreci Efendimizin Farklı insan modelleriyle, farklı insanlarla münasebetleri ve bunun gibi daha nice meseleler. Gerçekten daha böyle kamil bir biçimde ele alınıp da her yönüyle incelenmiş meseleler değil. Bunların üzerinde çok ciddi durmak gerekiyor. Efendimizin bu özelliğini biraz önceki madde çerçevesinde unutmadan bir kaşif gibi de o sayfalar içerisinde yürürken Kur'an'da en büyük rehberimiz olarak elimizde dururken biz Efendimizin hayatındaki o seyahatimizle çok daha farklı noktalar yakalayacağız. 7. Bakın mevcut sıkıntılara derman olabilecek bir şey söyleyeceğim şimdi. Siyerin tartışmaları ve ihtilafları ziyadeleştiren bir ilim dalı değil, birleştiren ve toparlayan bir imkan olduğunu öğretti bir daha söylüyorum siyerin tartışmaları ve ihtilafları ziyadeleştiren bir ilim dalı değil birleştiren ve toparlayan bir imkan olduğunu öğretti bu imkanı veriyor siyer bize nasıl şimdi bir ihtilafımız var aramızda bir sorun var o sorunu çözme noktasında konuşuyoruz, konuşuyoruz, konuşuyoruz bir noktaya gelemiyoruz. Ama diyoruz ki bakın arkadaşlar aleyhissalatü vesselam efendimiz de bir gün bir sahabe efendimizin böyle bir sorununa ya da böyle bir sorusuna karşı böyle bir şey demiş. Bir bakıyorsun ki arkadaşlarda bir soğukluk oluyor o andaki o hararet gidiyor çünkü orada tartışmaları önleyecek fiili bir örneklik var. Şimdi daha iyi anlıyor musunuz Hazreti Ali Abdullah İbni Abbas'ı haricilere gönderirken neden sünnet üzerinden onlarla mücadele et sözünü? Çünkü orada İbni Abbas fiili bir örneklik ortaya koyacak. diyor Diyecek ki siz ne diyorsunuz? Ali ve Muaviye hakem tayin ettikleri için küfre düştüler. Peki ey insanlar orada soruyor cemaate soruyor sizin içinizde Resulullah'ın hicretin altıncı yılında Hudeybiye meselesinde o meselenin içerisine dahil olan sahabiler içinde olan ya da onların çocukları olanlar var mı? Birer birer dökülüyorlar. Bu meseleyi bilmeyen var mı? Yok. Efendimiz aleyhissalatü vesselam orada Süheyl İbni Hakem'in Süheyl İbni Amr'ın hakemliğini kabul etmedi mi? İtiraz yok. Orada o anda şey bitiyor artık Hazreti Ali'nin o anda yaptığı o tavrın ne kadar doğru olduğunu anlıyorsunuz. Sehel İbni Said Allah kendisinden ebeden razı olsun. Hakem hadisesinde Hazreti Ali'yi eleştirip de hariciler fırkası ortaya çıkma noktasında o hareketlilik başladığı zaman bir taşın üstüne çıkıyor ve orada tarihe geçecek bir söz söylüyor. Ey insanlar diyor. Siz diyor şimdi Ali'yi kınıyorsunuz ama gelin size bir şey söyleyeyim. Vallahi hicretin altıncı yılı Hudeybiye'de Süheyl İbni Amr gelip Resulullah'ın karşısına oturup Efendimiz'i ve bizleri rencide edici sözler söylediği zaman biz bir şey söyleyemedik Efendimiz'e ama içimizden çok kızdık. Dedi ki bu zilleti niye kabul ediyoruz? Niye Bismillahirrahmanirrahim yazmayalım? Niye Muhammedun Resulullah yazmayalım? Biliyorsunuz hadiseleri. Niye onlardan birisi bize geldiği zaman biz iade edelim. Bizden biri onlara gittiği zaman onlara geri verme, ver, bizden biri onlara gidince onlar geri vermesin. Söylüyor. Vallahi diyor biz Mekke'ye gidene kadar içimizde bu saklıydı. Ama ne zamanki fetih süresi nazil oldu o zaman bir kez daha anlattı ki Allah'ın peygamberi haklı biz ise haksızız. Şimdi ise Allah'ın peygamberinin halifesi var. Ali'yi hakem meselesine siz mahkum ettiniz. Unutmayın yakın bir zamanda tarih gösterecek ki Ali haklı siz haksızsınız. Bir fiili örnek üzerinden bir örnek veriyor canlı bir şey. Ve o anda haricilerin içerisinde vazgeçip de Müslümanların yanına geçenler oluyor. Bunlar nedir hepsi? Siyerin aslında bir yönüyle imkanını gösteriyor bize. İhtilafların çözüm kaynağını gösteriyor. Bu meseleleri tartışmaya başladığımız zaman biz birbirimizden kopmayız birbirimizden küsmeyiz de birbirimizi hakikate aslında bir şekilde ulaştırırız. Çünkü biz teoriyi tartışmıyoruz fark burada biz pratiği tartışıyoruz yaşanmış ortada var. Anlama noktasında sıkıntın yoksa itiraz edemezsin. Eğer o rivayetin sıhhatinde şuyunda buyunda problemler varsa o usul meselesidir. Teknik meselelerdir onlar ayrıca tartışılır. Ama bundan geçtin ve sahih bir rivayet olarak önünde sen artık ötesini beresini aramasın. Orada fiili bir örneklik olduğu için o örnekliği anlar ve gereğini yerine getirirsin. Sekizincisi siyerin karamsarlığa kapı açanlara ümit Yorulanlara fer, bırakanlara heyecan, imanlara ise takviye veren bir azık olduğunu öğretti. Bir daha tekrar ediyorum. Siyerin karamsarlığa kapı açanlara ümit, yorulanlara fer, bıkanlara heyecan, imanlara ise takviye veren bir azık olduğunu öğretti. Siyer bunu bize öğretir Allah'ın izniyle öğretiyor da bakın Kudüs işgal edildiği zaman Selahaddin Eyyubi dönemi o büyük insan şarkın en sevgili sultanı o o Müslümanlarla istişare ettikten sonra bir şeye karar veriyor ve diyor ki ümmeti bu zilletten kurtaracak tek şey peygamber sevgisinin bu toplumda yeniden diriltilmesidir. Ve bunun üzerine İslam coğrafyalarının dört bir tarafında büyük mevlit programları düzenleniyor. Selahaddin Eyyubi'yi Kudüs'e götüren süreç böyle başlıyor. İnsanlar sokaklarda caddelerde şehirlerde bir araya geliyorlar salavatlar okuyorlar. Efendimizin hayatına ait bir şeyler okunuyor. O anda Efendimiz'e olan o aşk izhar olunuyor heyecan artıyor şu oluyor bu oluyor ve ümmet bir anda diriliyor. İnşallah bizi diriltecek olan şey de budur. Eğer biz bu manada elimizdeki bu sermayenin böyle bir güç, böyle bir potansiyel taşıdığını unutmazsak ve gerekli bir biçimde bu manada kametler ortaya koyarsak Allah'ın izniyle o gün olan bugün de olacaktır. Dokuzuncusu Siyer'in bilgi öncelikli bir mesajının değil, amel öncelikli bir mesajının olduğunu öğretti dokuzuncusu siyerin bilgi öncelikli bir mesajının değil amel öncelikli bir mesajının olduğunu öğretti arkasında okuduğunuz suffalar buydu işte zaten onu en başta söylemiştik bakın 17. derste zemzemin tarihçesini okuyacaksınız inşallah Geleceksiniz arkaya yine beş tane suffa sizi karşılayacak böyle. Diyecek ki bir tanesini okuyayım öyle ortadan. Hazreti Hacer gibi gayret göstermeyi kulluğunun azığı kıl ki Allah'ın rahmetini kazanabilesin. Ne yaptı? Hadis-i dedi. Her bir suffa bunu söyledi bize. Çünkü siyer bu zaten. Bunu öğrendin tamam hadi gel tartışalım, hadi gel şunu yapalım, hadi gel bunu yapalım, hadi gel üzerinde şöyle yorumlar yapalım, böyle yorumlar yapalım. Değil biz bir şey öğrendik oradan, bir hakikat öğrendik. Şimdi iş onu meydanda amelde diriltmekte. İş onu hayatın içerisine taşımakta. Öyle olursa eğer zaten faydası var. Şimdi aleyhissalatü vesselam efendimizin o ellerinde yetişen nesil, o mübarek nesil, o mübarek ellerde yetişen mübarek nesil böyleydi. Amel öncelikliydi. Bana söyle Resulullah bunu yapmış mı? Tamam ben de yapmaya çalışayım diyecek kadar saf, temiz, hiçbir farklı mülahaza taşımayan, bu konuda da gerekli olan gayreti ortaya koyan bir nesildi. O sahabe nesli dediğimiz nesil var ya profesyonel ordusu değildi. O sahabe nesli dediğimiz nesilin büyük bir kısmı birkaç sene öncesine kadar Mekke'de Medine'de sıradan işlerle uğraşan insanlardı. Ama o insanlar işte bir anda bir şeylerle değiştikten sonra devrin süper güçlerinin karşısına geçip bütün bürokratik şeyleri de telkinleri de bürokratik bilmem neleri de aşarak üzerlerindeki yamalı cübbelerle İslam'ı temsil edebilecek kadar kendilerinde özgüven duydular. Ne ile? O terbiye ile. Aynısıdır ben aynısının devam ettiğini biliyorum. Aynısının devam ettiğini gerçekten inanarak söylüyorum bunu. Yeter ki bu manada biz alıcılarımızı açsak ve bizi de bu manada etkilediğini etkileme imkanını içerisinde barındırdığını hiçbir zaman unutmasak. Onuncusunu da söyleyeyim. Siyerin bir beşerin beşeriyeti ile nerelere varabileceğini göstererek muhataplarına hadlerini bilmeleri gerektiğini öğretti. Bir daha söylüyorum. Siyerin bir beşerin beşeriyeti ile nerelere varabileceğini göstererek muhataplarına hadlerini bilmeleri gerektiğini öğretti. Aleyhissalatü vesselam efendimizin beşeriyetin son noktası olduğunu söyledim. Var mı ondan ötesi? Yok. Geçmek mümkün mü? Yok. Onun vardığı seviyeye varmak mümkün mü? Yok. Onun altında örnek bir nesil var sahabe nesli hayatları ortada. Sen o halde ne yaparsan yap eğer siyerle beslenirsen yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı her daim seni besleyen ana kaynak olursa hiçbir zaman ucuba kapılmazsın. Ucub nedir? İnsanın ibadetini haşa Allah'a fatura etmesidir. Yani ben iyi şeyler yaptım bak bende bu kadar var deyip kibre bir yönüyle kapı açması haddini açmasıdır. Haddi aşmamak. Hat sınırlarını o çekilen çerçeveyi çekilen sınırları zorlamamak için de böyle bir beslenme kaynağına her daim ihtiyacımız var. İnşallah şimdiye kadar öğrendiklerimiz bizlere bunları öğretmiştir. İnşallah bundan sonra öğreneceklerimiz de bizlere öğretmeye devam edecektir. İnşallah bu öğrendiklerimiz. Abdü Samet hocanın dediği o güzel duaya ben de gönülden amin diyerek siyerin sahibi olan Efendimiz aleyhissalatü vesselamla bizi o son günde bir kılacak beraber kılacaktır. Allah bundan bizi geri koymasın gücümüze güç heyecanımıza heyecan imanımıza iman ihlaslarımıza ihlas ihsan şuurlarımıza da şuurlar nasip eylesin inşallah ilk önce sözlü sorulara yer vereceğiz sonrasında yazılı sorular alacağız inşallah arkadaşlar düşünene kadar ben Behiye kardeşimizin Batman'dan hepinize de selamları var o soruya bir cevap vereyim o arada da şey yapsınlar sorular tasarlanmış olsun ee, hayır ve bereket dualarımla hocam 16. dersimizi işleyeceğiz inşallah benim hala, hala cevabını bulamadığım bir sorum var 7. dersimizde Parçacı okuyuştan bütüncül okuyucu, okuyuşa geçmemiz gerektiğini öğrendik. Beni düşündüren cevabını bulamadığım biz Müslümanlar parçacı okuyuştan kurtulmak için ne yapabiliriz? Siyer ile alakalı zihnimize şekil veren tasavvurumuzu oluşturan yine okuduğumuz siyer kaynakları değil mi? Okuduğumuz kaynaklarda parçacı yaklaşımlar var. Tasavvur akla hüküm verirken ve ölçüp biçerken kullanacağı değerleri verir. Tasavvur düşüncenin zihin dünyamıza yaptığımız önermelerin ve aklımızın arka duvarıdır. Peki biz Müslümanlar parçacı okuyuştan kurtulmak için ne yapabiliriz? Teşekkür ederim ve selamlarımı gönderirim bu vesileyle Batman'a da. Meseleyi şöyle anlamak gerekir. Neden, nasıl, niçin sorularını her daim sorduğumuz zaman normal bir siyer kaynağı okuyoruz diyelim ki Bedir'i okuyoruz onun üzerinden bir örnek verelim şunu resmin bir bütünü olarak değerlendirelim okuduk bir kaynakta bir kaynak bize işin tarihi malumatını veriyor orada işin ne olduğunun sorusuna verilmiş cevaplar var ne sorusuna verilmiş cevapları aldık tar tarihi malumatları buraya yerleştirdik baktık ki Şurada bütüncül olan bir puzzle olarak düşünün. Üçte birlik bir kısmı oradan aldığımız kaynaklarla bitti. Oradan aldığımız malumatla orayı otutturduk. Ama burada halen üçte ikili kısım boş. Neden? Çünkü iki sorumuza daha cevap arıyoruz. Nasıl diyoruz? Nasıllığının üzerinde bir şeyler arıyoruz. Okuduğumuz kaynakta varsa o bilgiler var. Yok eksikse... Fazlaysa neyse onları tamamladık onu da getirdik ya bitiştirdik bu sefer ne oldu resmin 3'te ikili kısmı bitti kaldı 3'te 1'li kısmı niçin diyoruz hikmet boyutunun arkasındayız hikmet meselesini sorguluyoruz. Sahabenin orada attığı adımları konuşuyoruz. Efendimizin söylediklerini söylüyoruz. Düşmanın tavırlarını konuşuyoruz. Yaklaşımları konuşuyoruz. Bu konuda Efendimiz ve vesselamın çeşitli beyanlarının çerçevesinde oluşan atmosferi konuşuyoruz. Bunlar var mı yok mu? Bunlara baktık var. Varsa var onu da aldık resim tamamlandı. Yoksa eğer bunu bulabileceğimiz kaynaklara ulaşıyoruz. Dolayısıyla elbette ki biz siyeri kaynaklar çerçevesinde okumalıyız ama her zaman için hem işin nedenliğini, hem işin nasıllığını, hem de işin niçinliğini sorgulayarak elde edeceğimiz cevaplarla bir bütün resim oluşturma gayreti verme adına bir çaba ortaya koyuyoruz. Bunu yapınca inşallah parçacı okuyuştan kurtularak bir bütüncül okuyuşa doğru işi vardırabiliriz. Değerli hocam benim soracağım soru kitaptan ziyade şu anda konuşmuş olduğunuz sözlerle alakalı. Ee, şimdi bazı derslere oturduğumuzda e, ben bu yaşıma gelene kadar hocam işte peygamberin izniyle böyle oldu. Peygamber diledi de böyle oldu gibi sözler olmamasına rağmen. Günümüzde bazı tarikatlı olan kardeşlerimizin Şeyh'im diledi de böyle oldu. Şeyh'imin himmetiyle biz bu hale geldik. Biz bu sözlere e, tabii ki güzel bir tavırla cevap vermeye çalışıyoruz. Ancak e, sizden beni aydınlatacak daha geniş, daha doyurucu bir söz istiyorum hocam. Hı hı. Birincisi bu. İkincisi Selahaddin Eyyubi'nin mevlislerle geldiğini söylediniz. Şu anda günümüzde de pek çok yerde Mevlid'in bidat olduğu yönünde söylemler var. Bu konuda da aydınlatırsanız memnun olurum. İkincisinden başlayayım. Birincisi zor bir soru. Ona belki bilmiyorum deyip işi yırtabilirim paçayı. Bir, i̇kinci sorunuzun cevabı şu. Mevlid bizim anladığımız Mevlid değil. Bugün biz Mevlid deyince aklımıza ne geliyor onu aslında sormanız iyi oldu. Çünkü büyük ihtimalle öyle anlaşıldı. Süleyman Çelebi'nin yazdığı mevlid o değil aleyhissalatü vesselam efendimizin hususiyetlerini özelliklerini sıfatlarını ortaya koyan ve bu konuda İslam dünyasında yüzlerle ifade edilen her türlü çalışmanın adıdır yani bir yönüyle aleyhissalatü vesselam efendimizin doğumuna karşı gösterilen ilginin ihyasının adıdır mevlid bunu bir kere öyle anlayalım Selahaddin Eyyubi'nin yaptığı da oydu o İslam coğrafyasında Efendimizin doğum günlerini vesile kılarak Peygamber aleyhisselamla ümmet arasındaki birlikteliği daha da canlı bir hale getirme adına bir gayret içerisinde olma noktasında böyle bir çabalar ortaya koymuştur. Bu öyle. Mevlid bidat mıdır? Burada aslında üzerinde durulması gereken meselelerden bir tanesi de bidat kavramıdır. Bidat nedir? Peygamber aleyhissalatü vesselamdan sonra ortaya çıkan her yenilik bidatsa biz de bidatız. Biz de sonradan geldik. Dolayısıyla burada aslında zihinlerimizde bir bidat kavramının tam yerli yerine oturması gerekiyor. Nedir o zaman bidat? Dinde aslı olmayan ibadetmiş gibi yapılan uygulamalar. Bakın. Çok önemli bir şey söylüyoruz burada dinde aslı olmayan ibadetmiş gibi yapılan uygulamalar. Peki buna göre bugün cemaatle yapılan tesbih çekme meselesi bidat olur mu? Olur mu? Olmaz. Ha, niye olmaz? Tesbih var mı? Peygamberimizin hayatında var. Ben söyleyeyim size söyleyeyim. Aslı var mı? Var. Yapılan şey nedir? Dinde aslı var olanın yeni bir takdimidir. Osmanlı uleması diyor ki bunu cemaatle yaparsak İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in sırrına da uygun olur. Biz olma şuuruna da uygun olur. Ferdi duaların külli dualar nizbetinde de kabulü Allah katında daha farklıdır böyle olması da güzel olur ve böyle bir iştahatta bulunuyorlar. Orada söylenen bugün camilerde duyduğunuz her türlü tesbihatın lafızları bugün bizzat bizim ediye ve eskar kitaplarımızda Resulullah'ın ifadeleriyle mevcuttur. Tesbihat da öyle orada söylenen cümleler de öyle. Ulemanın yaptığı şey nedir? Efendimizin bireysel yaptığını toplu bir biçimde yapılmasını sağlamaktır aynen Hazreti Ömer'in bireysel olarak kılınan teravih namazını toplu bir biçimde kılınmasını sağladığı gibi şimdi söyleyin ha, tesbiye, o tesbih meselesine gelelim tesbihe de gelelim Ebu Hureyre taşlarla yapıldığını söylemiştir taşlar gelmiş bir güzel şeye dizilmiştir de, de, ipe olmuştur tesbih mesela Efendimiz aleyhissalatü vesselam sala bidat mıdır size bir soru cevabını ben vereyim sala nedir ölünün vefatını haber vermek için okunan bir salavat peygamber aleyhissalatü vesselam zamanında var mı yok peygamberimizin zamanında ne var bir şahıs vefat ettiği zaman münadiler çıkarılır Medine sokaklarına o insanın öldüğü haber verilir ki salihler çoğalsın mescitte o insanın cenaze namazına iki tane Müslüman daha fazla iştirak etsin de dua olsun. Şimdi o gün münadiydi, bugün sala. O gün minare yoktu, bugün minare var. O gün sesi gür olan insanlar vardı, bugün mikrofonlar var. Aslı var mı dinde? Var. Bu işin yöntemi mi değişmiş yöntemi değişmiş o zaman bidat denmez bunlara dolayısıyla bu bidat meselesi bugün ne yazık ki yanlış anlaşıldığı için birçok şey çok ezbere bir biçimde bidat damgası yiyerek farklı bir biçimde algılanıyor. Bu bir kere böyle anlaşılmalı. Daha da geniş ele alınmalı ama o ayrı. Mesela bidatların delalette olduğu ve bunu yapanların ateşte olduğunu belirten hadis bu tarafta. Bir tarafta da Efendimiz diyor ki kim güzel bir sünnet güzel bir çığır ortaya koyarsa o sünnet devam ettikçe onun ameline sevap yazılacak. Yani bir yönüyle aslında Efendimiz bize yenilik yapın yeni şeyler ortaya koyun yeni güzellikler ortaya çıkarın diye Teşvik ediyor. Dolayısıyla bu ikisini birbirinden ayırmak lazım. Birinci sorunuz zor bir soru. Yanlış anlaşılabilir. Biraz o konuda uzun detaylar gerekir. Tartışmaya açmadan bir iki cümle söyleyeceğim sadece. Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır. Bu sözü duydunuz mu? Duydunuz. İtirazı olan var mı bu söze? Kaldırın bakim ellerinizi. Bir tane mi itiraz var? 2 tane var 3 tane var erkekler itiraz etmiyorlar onlar korkuyorlar aslında o söz çok masumane bir sözdür de yanlışa malzeme olarak kullanıldığı için biz bir anda tepki gösteriyoruz İslam bize şunu söylüyor aslında mürşidsiz bu iş yürünmez mürşidin olacak rehberin olacak senden biraz fazla bilen birisi önünde olacak çünkü sen yanlış yaparsan seni uyarsın doğru yaparsan seni taltif etsin bir şekilde sana dua etsin senin başına bir iş geldiği zaman o başına gelen işin İslam'ın kaynaklarındaki yerini tespit etsin bu meseleden dolayı mürşit bizim için önemlidir ve sahabe aslında ilim yolculuğuna başlar başlamaz Yukarıda ilmi aldıkları hocalar aşağıda ilmi verdikleri talebeler vardı. Yani yukarıda mürşitleri vardı aşağıda talebeleri vardı. Bu maksatladır aslında bu söz yoksa böyle bir şey imanın bir farizesi gibi algılanması için söylenmez. Evet bizde gerçekten ilimin bir zürriyeti vardır. O ilmin zürriyeti gereği de insanın mürşidi, hocası, muallimi bunun adı neyse şeyhi ne dersen yani. Nasıl bir isimle isimlendirirsen olabilir olmasında hiçbir beis yok. Manevi anlamda feyiz aldığın, beslendiğin, duasının kabul olduğuna inandığın çünkü Efendimizin bir duasıdır bu. Bir isteğidir bizden salihlerden dua istenmesi biliyorsunuz Efendimiz aleyhissalatü vesselam bile salihlerin salihi olmasına rağmen Hazreti Ömer umre için gittiği zaman Hazreti Ömer'den dua istedi ve bize de bunu söyledi ve bunu teşvik etti. Sahabe birbirlerinden dua istediler birbirlerine dua gönderdiler gaybin gaybe duasını teşvik ettirdiler. Böyle şeylerin istenmesi söylenmesinde bir beis yok ancak... Mevcut şu andaki piyasada var olan bazı yanlışlıkları dinin esası olarak algılayıp tasavvuf dünyasını, tarikatları, İslam'ın züht boyutunu hepsini aynı kefede görmek hak ihlalidir. Böyle yapmak yanlış bir şeydir ve bazen bizi yanlış noktalara getirir. Tasavvuf dediğiniz şey İslam'ın züht boyutunu kendisine meslek ve meşref edinen insanlarsa ve bu konuda da kendilerine özgü bazı yaklaşımlarla bir şeyler geliştirmiş o şeylerle de insanların manevi dünyasını imar noktasında gayret içerisine giriyorlarsa aynısını sahabenin dünyasında bazı isimlerde yapıyordular şerri şerifin çizgilerine riayet ettiği nisbette bir insanın İslam'ın bütünlüğü içerisinde bazı noktalarda derinleşmesinin hiçbir beysi yoktur. Bir daha söyleyeyim mi bunu? Bilmiyorum toparlayabilir miyim cümleyi? Ama çok mühim bir şey söyledim. Şerri şerifin çizgileri dairesinde, İslam'ın bütünlüğü içerisinde, bazı alanlarda, bazı isimlerin biraz daha derinleşmesinde hiçbir beysi yoktur. Bu insanın kabiliyetiyle, mizacıyla Karakteriyle alakalı birisidir. Birisi cihat meydanlarında bir mücahit gibi koşmayı çok severken birisi aynı zevki seccadenin başında ağlayarak elde etmeyi tercih edebilir. Onun için Abdullah İbni Mübareke ve Fudail İbni İyada ki ikisi de başlarımızın tacı olan bir insan bir de buna İmam Malik ekleyelim. İmam Malik'in üçünün iştirak ettiği bir hatıra var. Birkaç kez derslerde anlattım hatırlamış olmanız lazım. Fudaylı İbni İyad çağının Ebu Zeri olarak işgıyalıktan İslam'a geldikten sonra İslam'ın ibadet boyutunun tadını ve lezzetini alınca bir mektup yazıyor Abdullah İbni Mübarek'e o gün Tarsus'ta cihat halinde bir mektup yazıyor İmam Malik'e o gün ranenin başında Medine'de yazdığı mektupta diyor ki ikisine siz boşuna uğraşıyorsunuz biriniz cihatta biriniz ilimde zevk lezzet ibadette bırakın diyor onları gelin benim gibi Abid olun ve ibadetten keyif alın diyor. Abdullah İbni Mubarek ona bir şeyler yazıyor. Arkasından İmam Malik yazıyor. Mesele uzun vakitte ilerledi. Ben sadece İmam Malik'i söyleyeceğim. O yazdığı mektup da bir şiirdir aslında. Kaynaklarımızda var. Ya abidel harameyn diye başlayan müthiş bir şiir. Ey iki haremin abidi diyor. Sen diyor bizi ona da davet ediyorsun ama... Bazı zaman vardır ki mücahidin atının burnundaki doz senin elde ettiğinden daha faziletli olabilir. Bazı zaman vardır ki alimlerin mürekkebi şehitlerin kanı, kanıyla tartılır o daha faziletli olabilir. Unutma ki farzların ikamesinden sonra Allah nafileler konusunda bizi serbest bırakmıştır ve herkes kendi kabiliyeti kendi mizacı çerçevesinde o nafilelerin ihyası konusunda belli şeyleri tercih edebilir. O tercihlere de bizim karışmaya hakkımız yok. Biz kendimizin hak olduğunu söyleyebiliriz ama sadece hak biziz deme hakkımızın olmadığını da bilmeliyiz. Bu kadarlıkla yetineyim. Aklıma gelmiyor şu anda bir zorlamak lazım ama bidat meselesini bir ders yapmak lazım. Yani üzerinde durma adına bir ders yapmak lazım. Mesela İslam'da hiç olmayacak fortlorik bazı şeylerle zikir meselesi bu kapsamda değerlendirilebilir. Çünkü zikrin nasıl olması gerektiği konusunda yolu yöntemi de Efendimiz aleyhissalatü vesselam bize öğretiyor. O noktada çizgilerin zorlanacak bir biçimde. Bazı şeylerin dejenere edilmesi bidat kapsamında değerlendirilmektir. Aslının dinde olması gerekir. Oradaki dine kayn dinde aslı olan meselenin sunum ve takdim meselesindeki yenilikler de şerri şerife tenakkus halinde olmaması gerekir. Ölçü budur. Evet Adıyaman'dan Ali Tamer kardeşimizin hepinize selamları var. Adıyaman'da iki hafta önce dualarınızla birlikte başlattığımız yeni suffa meclislerimiz oldu. Bu meclislerde müfredatı yetiştirme konusunda nasıl hareket etmeliyiz? Biz yazında çalışıp müfredatı Ekim ayına kadar bitirmeyi düşündük ama bu manada bizlere neler tavsiye edersiniz diyor. Adıyaman'a da selam gönderiyorum. İmkan varsa eğer bunu yapın ama yazın bitiremeyebilecekseniz eğer hiç zorlamayın olabilecek kadar devam etsin inşallah gelecek sene şöyle bir yolla devam edebilirsiniz özellikle bu tarz olan kardeşlere söylüyorum seneye biliyorsunuz ilmihal derslerimiz olacak o ilmihal derslerinin arkalarına bir yarımşar saat 20'şer dakika ekleyerek eksik kalan kısımları da tamamlayabilirsiniz ama yaz döneminde bitirme gibi bir durumunuz olursa o nur üstüne nur olur daha güzel olur o konuda tercih tamamen sizin bitirebilirseniz bitirin ama bitirmek için kendinizi yormayın bir dahaki dönemde ilmihal derslerinin arkasına da ekleyerek devam edebilirsiniz izin varsa ben bir soru sorayım buyurun ee, hocam son zamanlarda yaptığımız derslerden de yola çıkarak karşımıza şöyle bir soru çıkıyor ben de şöyle bir şey geliştirdim kafamda Dikkat, dikkatimi çekti bize Kur'an-ı Kerim'den bir mucize geldiğinde ne diyoruz Müslümanlar olarak? İşittik ve itaat ettik. Zaten aksi Allah korusun e, dinden çıkartır. Fakat o on mucizenin onda biri hatta yüzde bir hafifliğinde bir mucize bize hadisle ya da siyer kaynaklarıyla geldiği zaman bir acaba diyoruz. Bu doğru bir refleks mi? Eğer doğru değil ise bu bir yargı. Bu önyargının tedavisi var mı hocam? Eyvallah. İşte bu ne yazık ki şu anki mevcut ortamın bizde uyandırdığı bir refleks. Bu normalde bir Müslüman'ın hayatında zihninde olmaması gereken bir refleks. Evet biz dediğimiz gibi Allah'ın kitabına yaklaşımımız başka. Beşerin bize naklettiği rivayetlere yaklaşımımız başkadır. Bu konuda biz başka bir şey zaten söyleyemeyiz ama sıhhati nesillerden nesillere tasdik edilerek gelmiş. Ümmetin büyük bir bölümü bunun üzerinde olumsuz bir şey söylememiş ve insanlar bunlar üzerinde bazı şeyler söylemişler. Koca koca alimlerimiz yorumlar yapmışlar meseleyi izah noktasında bize bir şeyler vermişlerse bizim artık buna acaba nazarıyla bakmamız kaynaklarımıza karşı duyduğumuz şüphenin aslında bir neticesidir. Ve bunun telafi edilmesi lazım bu şüphe meselesinin hayatımızdan sökülüp atılması gerekiyor. Şüphe ile merakı birbirinden ayırmamız gerekiyor. Şüphenin imana düşen bir kurt olduğunu unutmadan bu noktada zihnimizde aklımızda var olanları izale ederek kesinlikle Allah'ın kitabına karşı duyduğumuz güveni sahih sünnete de duymamız gerekiyor. Mucizelerin Allah'ın bir ikramı olduğunu o günün dünyasına da bugünün dünyasına da hitap ettiği mesajları olduğunu hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Evet. Ben de Aczane Kur'an öğreticisiyim. Cem evinde Ehlibeyt kardeş Ehlibeyt kardeşlerimize derse gidiyorum. Sizin de görüşlerinizi alabilir miyim? Alabilir miyim? Neler tavsiye edersiniz? Çünkü onlara Allah'ın rızası için faydam dokunsun istiyorum. Allah razı olsun diyor kardeşimizden de Allah razı olsun. Allah yar ve yardımcısı olsun. ne yazık ki Alevi kesim Türkiye'de ihmal edilen yanlış anlaşılan yanlış bir biçimde yönlendiren yönlendirilen bir kesim Ali'nin sevdası hayatlarında ve e, zihin dünyalarında olması gerekirken yanlış telkinatla yanlış şeyler onların hayatlarına intikal ettiğinden dolayı dinden ziyade biraz daha örfi ve folklorik özellikleri olan bir yapıya büründü. Dolayısıyla bizim bir şekilde bu kardeşlerimize de İslam'ın mesajlarını duyurma adına gayretimiz olmalı. Ve bu konuda ehli beyti Kur'an'ın ve sünnetin anlattığı çerçevede anlayarak o insanlara ulaştırmamız gerekiyor. O insanlar bizden duymaları lazım bir İmam Zeynel Abidini. Onların zihinlerinde olan İmam Zeynel Abidinin dışında, Bizim sahih kaynaklarımızın bize aktardığı çerçevede bir İmam Zeynel Abidini bizden duymaları lazım. Bir İmam Muhammed Bakır'ı bir İmam Caferi Sadık'ı bizden duymaları lazım. Çünkü ancak öyle olduğu zaman gerçek manada bazı şeyleri algılayabilecekler. Bu manada da ben kardeşimize hazır yapılmış ve bu konuda ciddi bir e, literatür sayılabilecek bir dersler silsilesi var. Ehlibeyt mektebi başlığında o derslerimizi 47 ders miydi o? 47 ders o dersler. O dersleri iyice dinleyip oradan beslenerek Kur'an'daki Beyt kavramını hadislerdeki Ehlibeyt kavramını İslam dünyasının ehlibey'te yaklaşımını sonra şahıs şahıs o insanların anlaşılması tanınmasını bir şekilde algılayarak, o insanlarla münasebet kurmalarını ve onlara da bu manada gerçek ehli beyti gerçek ehli beyt sevgisini gerçek manada o imamları tanıtacak bilgilerle onları yetiştirmesini arzu ederim. Biraz zordur ancak imkansız değil bunlar yapılırsa inşallah çok ciddi bir biçimde imkan çok ciddi biçimde istifade olabileceğine inanıyorum. Rabbim yar ve yardımcısı olsun kardeşimizin. 16. derste Kabe'nin yapımı ile ilgili bahsedilirken faizsiz borç bulunamayınca Hicr İsmail kısmı yapılamamış. Peygamberimiz de cahiliyeden dolayı yaptırmamıştır. Peki peygamberimizden sonra neden Kabe eski haline yani Hazreti Adem'in yaptığı şekline çevrilmemiştir? Şu anda istenilse yapılamaz mı diyor kardeşimiz. Aslında İslam dünyasında bir defa yapıldı. Abdullah İbni Zübeyir döneminde hilafati ele geçirince... Kabe'yi yıktı ve Kabe'yi aynen Hz İbrahim'in yaptığı gibi yaptı. Ama Abdullah bin Zübeyir'in de şehit olmasından sonraki o hadisede zaten Kabe epey bir hasara uğramıştı. O baskınlar sırasında yıkılırken tekrardan yapıldı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam aslında orada bir kapı açık bıraktığı için ümmet bu konuda çok ısrarcı olmuyor. Abdullah İbni Zübeyir'in ısrarı da o günkü şartların getirdiği bir şeydir aslında. Ümmetin tamamında böyle bir ısrar olmamış. Neden? Hatırlayın orada vardı kaynaklarda öyle hatırlıyorum. Ayşe annemiz Kabe'nin içinde namaz kılmak istiyor. Efendimiz ne yapıyor? Tutuyor elinden o duvarın içerisine getiriyor. Yani Hicri İsmail'in içerisine. Burada namaz kıl, burada namaz, kılınan namaz Kabe'nin içinde namaz kılınmış gibidir. Sanki Cenab-ı Hak ümmetin Kabe'nin içinde namaz kılma bahtiyarlığını kaybetmemeleri için oranın ondan sonra yapılmasına imkan vermedi. Allah isteseydi yapılırdı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu konuda çok önemli bir şey olsaydı ve yapmak isteseydi yapardı ya da yapılmasını tavsiye ederdi. Onun yapmak istememesi bu konuda ümmetin Ciddi bir gayret içerisinde olmaması ümmetin Kabe'nin içinde namaz kılma bahtiyarlığından mahrum olmamaları içindir. Meseleyi böyle anlamak gerekir. Casiye suresi 6. ayette geçen hadis kelimesinden dolayı günümüzdeki bazı Müslümanlar hadise inanmak inanmamak gerektiğini söylüyorlar. Kur'an söylüyor diyor bizi aydınlatır mısınız? Allah razı olsun bu soru içinde. Hadis kelimesi işte bugün aslında... En büyük problemlerimizden bir tanesi de budur. Bakın ne yapılıyor biliyor musunuz? Ele alınıyor Kur'an-ı Kerim. Mevcut sözlükler var elimizde. Bugün ders vesilesiyle de söyledim. İşte İbn Manzur'un Lisanul Arabı var. Ragıp El İsvaninin Müfredatı var. İbn Faris'in Mucemi var. Mucemi var. Kitabul Ayn var. Halil İbn Ahmed'in var var var. Okunuyor ayet. Ha şurada ne var? Safa merve, merve. merve ne anlama geliyor sözlüklere bakılarak sözlükten elde edilen ilk anlam üzerinden Kur'an anlaşılmaya çalışılıyor bu bir tehlike bu insanı mayınlı arazide dolaştırma gibi bir şey nedir bu meselenin aslı meselenin aslı şu Kur'an'ın 3 muhatap çevresi var dünkü derste de söyledim doğrudan dolaylı Modern muhataplar doğrudan muhataplar Kur'an'ı en iyi anlayanlar çünkü direkt onlar muhatap oldular dolaylı muhataplar Kur'an'ı devralanlar ki tabiin ve ondan sonraki gelen nesil modern muhataplarda biziz biz sözlük üzerinden yürürsek işte birimiz kalkar der ki Kur'an'da başörtüsü emri yok hamır boyun örtüsüdür Birimiz kalkar der ki çok affedersiniz hanımlar kusuruma bakmayın buradaki eza kelimesi hastalık anlamındadır. Dolayısıyla kadın da namaz kılabilir, oruç tutabilir, Kur'an'la haşır neşir olabilir. Çünkü eza burada bir hüküm ifade etmez diyebilir. Birisi kalkabilir başka bir şey söyleyebilir birisi kalkar şunu der bunu der çok burada. Şimdi burada bu noktada yürüyebileceğimiz alanı bize belirleyen şey işte sünnettir. Efendimizin beyanları, sahabenin bu konudaki içtihatları, sözleri, tabiîn neslinin söyledikleri ve uyguladıkları bize bunu söylüyor. Bunu dikkate aldığımız zaman biz artık kelimeler üzerinden bir Kur'an algılısı oluşturma hakkımızın olmadığını görürüz çünkü istilahi anlamı var sözlük anlamı var kavramsal olarak onun dönüşümü var ve onların getirdiği bazı anlamlar var süreç içerisinde geçerek elde edilen bir anlam var o süreç uzadıkça yüklenen manalar var bunlardan herhangi birini alıp biz doğru anlayışa ulaşamayız burada başvuracağımız en önemli kaynak İslam'ın ve Kur'an'ın ilk muhataplarının bu konudaki algılarıdır. Hadis Arapça bir kelimedir. Söz anlamına gelir. Ama sonradır hadis kelimesinin kavramsal bir anlam kazandığı. Kur'an'daki hiçbir hadis kelimesi bizatihi peygamber aleyhissalatü vesselamın sözleri anlamında kullanılmaz. Sen oradaki hadise peygamberin sözü anlamını verdin mi cinayet işlersin. Yani resmen bu. Kurşunu kafaya sıkmaktır sözlükte bu anlama geliyor o zaman bu anlam dediğin zaman haddin olmayan bir noktaya vardırırsın işi. Ne yapacaksın orada oradaki söz anlamındadır ve onu meallendirirken de söz diye meallendirirsin bin küsür senedir de ümmet öyle anlamıştır ve öyle devretmiştir. Onun için geçmişimize güvenelim bu konuda ileri geri konuşanların sözlerine itibar etmeyelim bizim istikbalimizin göklerde değil köklerde olduğunu hiçbir zaman unutmayalım geçmişimizin bu manada bize söylediklerinin kesinlikle bize söyleyeceği çok şeyler olduğunu hayatımızı imar, et, imar etme adına birçok mesaj verdiklerini hatırımızdan çıkarmayalım Yok efendim 1350 senedir ümmet Kur'an'ı anlamamış biz şimdi anlamışız onun için biz şimdi indirilen dine uyuyoruz. Uydurulan din başka indirilen din başka bu tarz şeyleri Allah aşkına ne olur başkalarının hakkına girme kelimeleri ve sözleri olduğunu unutmayalım. Yarın bunların hepsinin bizi Allah katında mahcup edeceğini rezil edeceğini unutmayalım. Bize tevarruz yoluyla gelen ilmi müktesebata güvenelim var olanları ayıklayalım doğruların üzerine de doğrular varsa biz de ekleyelim hayatımızı bu konuda imar edelim inşallah. Son bir şey okuyayım bitireyim olur mu? Geçmişin ile şüphe üzerinden değil merak üzerinden bir iletişim kur. Unutma şüphe zihne düşen bir kurt Merak ilme ulaştıran bir hocadır. Takip edeceğin yol büyüklerin ayak izlerinin olmasına dikkat et. Unutma bataklıkta ve mayınlı arazide yürümenin en doğru hali önündeki izleri takip etmendir. Her şeyi bilip her mesele hakkında konuşmak gibi bir zorunluluğun yok. Unutma bizden istenilen her konuya yorum yapmak değil bildiklerimizle amel etmektir üzerinde konuşacağım mesele hakkında ne kadar bedel ödediğine bir bak unutma ödediğin bedelin oranı seni hakikate taşıyacak en önemli vesiledir haddini ve halini bilerek kulluk yolunda yürü unutma haddini ve halini bilerek yürümen akıbetinin hayra dönüşmesinin en mühim etkenidir. Allah bu ilkeler çerçevesinde bizleri yürüsün inşallah. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.